Paulus'tan Romalılara Mektup 1. Bölüm İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam. Tanrı, oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih, beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve onun adı uğruna, Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız. Tanrı'nın Roma'da bulunan kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. İlkin, hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrıma şükrediyorum. Çünkü imanınız bütün dünyada duyuruluyor. Oğlunun müjdesini yaymakta bütün varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan, her zaman dualarımda andığıma tanıktı. Tanrının isteğiyle sonunda bir yol bulup, yanınıza gelmek için dua ediyorum. Çünkü ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağan ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum. Yani ben aranızdayken karşılıklı olarak birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum. Kardeşler, öteki uluslar arasında olduğu gibi çalışmalarımın sizin aranızda da ürün vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum. Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var. Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi elinden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde, iman eden herkesin, önce Yahudilerin, sonra Yahudi olmayanların, kurtuluşu için Tanrı gücüdür Tanrı'nın insanı akladığı müjde de açıklanır aklanma yalnız imanla olur yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı, hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılalı veri, onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle, özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde, onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Tersine, Düşüncelerinde budalalığa düştüler, anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Bu yüzden Tanrı birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti. Tanrı ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır. Amin. İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler. Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için Şehvetle yanıp tutuştular Erkekler erkeklerle Utanç verici ilişkilere girdiler Ve kendi bedenlerinde Sapıklıklarına yaraşan karşılığı Aldılar Tanrıyı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları Yararsız düşüncelere Yakışıksız davranışlara teslim etti Her türlü haksızlık Kötülük Açgözlülük ve kinle doldular Kıskançlık Öldürme hırsı Çekişme Hile Kötü niyetle doludurlar. Dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır. Böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar.